Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve'lhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala menna nebiye vade ve ba'd. Ahiret'e imanın 3. kısmı olan kıyamet gününün 7. bölümü kullar arası hak alışverişi. Allahu Teala kendisiyle kullar arasında şirk yani ortak koşma dışındaki meseleleri dilediği kimseler için bağışlayacaktır. Ancak dünyadayken kullar arasında cereyan etmiş ve helalleşilmemiş olan hak alışverişlerine karışmamış ...ve o hakların tasarrufunu hak sahibi olan kullarına bırakmıştır. Bundan dolayı miktarı 50 bin sene olan o hesap gününde... ...hak sahipleri kendilerine haksızlık ve zulüm yapan insanlardan haklarını alacaklardır. O günde altın ve gümüş gibi maddiyat söz konusu olmadığı için ödemeler ...hak sahiplerine verilecek sevaplarla yapılacaktır. Hakların ödenmesine sevaplar yeterli gelmezse... Bu sefer hak sahibinin günahları hesaplaşma tamam olana kadar haksızlık yapılana verilir de hakların ödenmesine sevaplar yeterli gelmezse bu sefer hak sahibinin günahları hesaplaşma tamam olana kadar haksızlık yapana verilir de o kişi sevapları yok olmuş üstelik kendi günahlarıyla beraber başkalarının günahlarını da yüklemiş olarak ateşin yolunu tutar. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç buyruğuna göz atalım. Müslüme Tirmiz'deki bir rivayette ''Andolsun ki kıyamet gününde bütün haklar sahibine ödenir. Hatta boyunuzsuz koyun için boyunuzlu koyuna kadar.'' buyurulmuştur. Bukhari'de gelen bir rivayette ise ''Her kimin yanında kardeşine ait haksız alınmış bir hak varsa o haksızlıktan dolayı hak sahibiyle helalleşsin. Çünkü orada yani kıyamet gününde dinar dediğimiz altın da hem dediğimiz gümüş de yoktur. Kardeşinin hakkı için kendi hasenelerinden alınmadan önce dünyada onunla helalleşsin. Eğer onun hakkı karşılayacak kadar iyiliği yoksa, kardeşinin günahlarından alınır, o zalimin üzerine atılır, buyurulmakta. Gene Müslümet'imizdeki rivayette ise ümmetimin müflisi yani iflas edeni şu kimsedir ki kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ile gelir. Kendisi de şuna sövmüş, buna iftira etmiş, öbürünün malını yemiş, berekinin kanını dökmüş ve bir diğerine dövmüş olarak gelir. Onun iyiliklerinden bir kısmı şuna, bir kısmı buna verilir. Eğer üzerinde olan kul hakları ödenmeden evvel hasenatı tükenirse, hak sahiplerinin hatalarından alınır ve haksızlık yapana yüklenir. Sonra o kişi ateşe atılır buyurmakta. Tergıb ve terhib ile Ahmet bin Hameli Müslüm'ün tek ise... Sonra Allahu Teala yanındakilerin işittiği gibi uzakta bulunanların da işitebileceği şekilde onlara şöyle seslenir. Deyyân yani hesaba çekici benim, melik benim, kendisinde cennet ehlinden birinin hakkı olan cehennemlik kimse kısas bulunmadan cehenneme giremez. Ve kendisinde cehennemlerden birinin bir tokat ile de olsa hakkı bulunan cennetlik kimse de kısas bulunmadan cennete giremez buyurulmaktadır allah Teala insanlar arasında ilk olarak dökülen kan davaları hakkında hüküm verecektir. Bukhari ve Müslim'de buyurulduğu gibi. Hesaba çekilme herkes için söz konusu değildir. Çünkü allah Teala bu ümmetten 70 bin kişiyi hesapsız ve azabı uğramaksın cennete sokacağını Bukhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre Resulüne bildirmiştir. Bunlar kendilerine rukiye yapılmasını istemez, bedenlerini dağılamaz uğursuzluk inancı taşımaz ve ancak Rablerine tevekkül ederler. Onların yüzleri dolunay parlaklığı gibi parlar halde olacaktır. Aynı zamanda bu yetmiş bin kişinin her bin kişisiyle beraber de yetmişer bin kişi yani 70 çarpı yetmiş bin dört milyon dokuz yüz bin kişi ve Rabbimizin tutamlarından üç tutam yani avuç miktarı insan da hesapsız cennete girdirilecektir. Tirmizi, i̇bn Mace ve Ahmet'te rivayet edildiği üzere allah Teala kullarına karşı Annenin çocuğuna duyduğu merhametten Daha fazla merhamettedir Yüce Mevla gökleri ve yeri Yarattığı gün rahmeti yüz parçaya Ayırdı bunlardan bir Parçayı cinler insanlar Hayvanlar ve haşerelerin Arasına indirip yaydı İşte o tek bir parça rahmet sebebiyle Mahlukat birbirine şefkat Etmekte vahşi hayvanlar Bile yavrularına meyledip Onları ihmal etmemektedir Rahmeti azabına galip giren Rabbimiz rahmetinin kalan 99 kısmını geri bırakmıştır ve kıyamet gününde o kalan kısımla kullarına merhamet edecektir. ve Müslim'de rivayet edildiği üzere. Azabı da çetin olan Rahman, Rahim, Rauf yani şefkatli, Latif yani yumuşak ve lütuf sahibi Halim yani yumuşaklıkla muamele eden ve Gaffar çokça bağışlayıcı olan Rabbimizden Bizlere hesap gününde rahmetiyle muamele etmesini ve bizleri cennetine girdirmesini niyaz ediyoruz. Kıyametle ilgili kısmın 8. bölümü mizan dediğimiz terazidir. Hesap ve kullar arası hak alışverişi tamamlandıktan sonra ameller tartılır. Muhasebe işlenen amelin kendisi için, tartma ise işlenen amellerin karşılığını vermek içindir. Verilecek olan karşılık amelin kendisine ve miktarına göre olmalıdır. Öyleyse amellerin tartılması hesaba çekilmeden sonra olmalıdır. Kıyamet gününde amellerin tartılması için hakiki terazi kurulacaktır. Bu terazinin iki kefesi bulunacak ve şayet o terazide gökler ve yer tartılacak olsa onları alacak kadar genişleyebilme özelliğine sahip olacaktır. Tergı ve terhipte bildirildiği üzere. Allah Teala bu teraziye hakkında Enbiya suresinde şöyle buyurmaktadır. Biz kıyamet günü adalet terazilerini kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu teraziye getiririz. Her ne kadar bu ayette teraziler şeklinde çoğul sigayla birden fazla terazi varmış gibi bildirilse de alimlerin çoğunluğu kıyamet günü terazinin tek olacağı ancak içinde tartılacak amellerin çok ve çeşitli olması itibariyle burada çoğun olarak getirildiği görüşündedirler. Nitekim Araf suresinde O gün tartı haktır. Tam doğrudur. Kimin terazisi ağır basarsa işte onlar felaharenlerin ta kendileridir. Her kimin tartısı ta hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmelerinden dolayı kendilerini ziyan sokanlardır buyurulmaktadır. Kelime-i şehadetin bulunacağı kefe ne kadar çok olursa olsun günahların konulacağı kefe karşısında daha ağır basacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre kıyamet günü Allah Teala bu ümmetten bir kişiyi herkesin önünde ayıracaktır. Bu kişinin aleyhine her birinin boyu gözün görebildiği mesafe kadar olan 99 dosya açılır. Sonra Allah ona bu dosyalar yazılanlara itiraz olup olmadığını sorar. Adam, "Hayır ya Rabbi." der. Bunun üzerine allah Teala onun bir iyiliği olduğunu ve ona haksızlık yapılmayacağını bildirir. Üzerinde kelime-i şehadet bulunan bir butaka yani kağıt parçası getirilir. Adam öyle çok olan günah defterleri karşısında bu kağıdın bir değeri olacağına ihtimal vermez. Mütakiben günah dosyaları terazinin bir kefesine, kağıt parçası da diğer kefesine konulur ve kağıt parçasının konduğu kefe ağır basar. Hiçbir şey Allah'ın ismi yanında ağır basamaz. Bu hadis Tirmizi, İbn Mace, Hakim, Ahmet bin Hanbel ve sahihada rivayet edilmiştir. Bu hadis diğer deliller de göz önüne tutularak değerlendirilmeli ve bu kişi şirk koşmaksın Allah'a kavuşan birisi olmalıdır. Terazide kulun amellerinin bulunduğu defterlerin tartılması söz konusu olduğu gibi amellerin tartılacağı da kişinin kendisinin tartılacağı da söylenmiştir. Çünkü Tirmizi ve Ahmet bin Hambel'de rivayet bir hadise göre kulun terazisine konulacak en ağır şeyin güzel ahlak olduğu bildirilmekte. Subhanallah ve bihamdih, Subhanallah'in azim sözünün terazide ağır olacağına dair rivayetler bulunmakta. Elhamdülillah sözünün de mizanı yani teraziyi dolduracağına dair hadisler mevcuttur ki bunların bir kısmı Bukhara ve Müslim'de mevcuttur. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesut radıyallahu anh'a Bacağı ince olduğu için gülüşen Ashabına o bacağın Kıyamet günü mizanda Uhud dağından daha ağır geleceğini haber vermiştir Ahmet ve Muğucam'ın kemrede rivayet eden bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Verdiği başka bir habere göre Kıyamet gününde iri cüsseli Ve semiz bir adam hesap yerine Gelir ancak Allah katında Bir sivrisineğin kanalı kadar Ağır gelmez. Bu da Bukhara ve Müslüm'de bir rivayettir. İlk üç hadiste amellerin tartılacağına, diğer iki hadiste de kulların kendisinin tartılacağına işaret vardır. Kıyametin dokuzuncu bölümü Allah'ın görülmesidir. ehli sünnet inancına göre Allah'ı dünyada görmek hiçbir insan için mümkün değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şunu iyi bilin ki sizden herhangi biriniz ölünceye kadar Rabbi Azze ve Celle'yi asla göremeyecektir buyurmuştur ki bu müslümdedir. Ebu Zer radiyallahu anh kendisine Rabbini gördün mü diye sorunca bir nur onu nasıl görebilirim ki demiştir. Bu da gene müslümde ve Ahmet minhammeli müslümden rivayet edilmektedir. Kıyamet gününde Rabbimizi görme hakkında sorular sorulduğunda ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen vakti güneşi ve dolunay şeklindeyken ayı görmekte zorlanmadığımız gibi kıyamet gününde Rabbimiz Tebarek ve Teala'yı görmekte zorluk çekmeyeceğimizi Bukhari ve de bize haber vermiştir. Kıyamet günü insanlar toplu olduğu bir halde nidacının biri her ümmet dünyada neye tapıyor ise onun peşine düşsün diye seslenir. Bunun üzerine Allah'ın gayrısı şeylerden putlara ve dikili taşlara tapınanların hepsi cehenneme dökülürler. Geriye günahkar ve iyi olsun Allah'a kulluk yapan ehli kitap ümmetler kalır. Yahudiler çağırılır ve neye taptıkları sorulur. Onlar biz Allah'ın oğlu üzerine tapıyorduk derler. Bunun üzerine onlara yalan söylüyorsunuz. Allah eş ve çocuk edilmemiştir denilir. Onlara istekleri sorulur. Onlar da susadıklarını söylerler. Cehennem onlara bir serap gibi gösterilir ve oraya sevk olunurlar. Su içmek için birbirlerini çiğneyerek oraya gider ve ateşe dökülürler. Sonra Hristiyanlar çağrılır. Neye taptıkları sorulur. Allah'ın oğlu Mesih, İsa'ya tapıyorduk derler. Bunun üzerine onlara da yalan söylüyorsunuz. Allah hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir denilir. Onlara da istekleri sorulur, susadıklarını söylerler. Cehennem aynı şekilde onlara da bir serap gibi gösterilir ve oraya sevk olunurlar. Su içmek maksadıyla birbirlerini ezerek oraya gider ve ateşe dökülürler. meydanla sadık olsun, facir olsun, yalnızca Allahu Teala'ya kulluk eden muvahhid kimseler kalır. Alemlerin Rabbi Sübhanehu ve Teala onlara gördükleri suretin dışında başka bir surette gelerek neyi bekliyorsunuz? Her ümmet kulluk yaptığının peşine düştü diye seslenir. Onlar biz muhtaç olduğumuz halde dünyada bu insanlardan ayrıldık ve onlarla arkadaşlık yapmadık. Şimdi kendisine kulluk yaptığımız Rabbimizi bekliyoruz derler. Allahu Teala, ben sizin Rabbinizim der. Bunun üzerine o muvahhid topluluk iki ya da üç kere senden Allah'a sığınırız. Biz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayız derler. Allahu Teala onlara sizinle Rabbiniz arasında kendisini tanıyabileceğiniz bir alamet var mı diye sorunca. Evet, baldırdır derler. Allahu Teala sağını yani baldırını açar. İhlaslı müminler hemen ona secde ederler. Dünyadayken riya ve gösteriş için Allah'a secde edip namaz kılanlar da secde etmek isterler. Ancak Allah buna müsaade etmez ve onların sırtlarını tek bir tabakaya çevirir. Secde etmek istedikçe enseler üzere geri düşerler. İncik, baldır açıldığı gün secdeye davet olunurlar da güç yetiremezler. Kalem 42 Sonra secde edenler başlarını kaldırırlar. Gördükleri ilk sureti değişmiş olduğu halde ben sizin Rabbinizim der. Onlar da sen Rabbinizsin derler. Akabinde cehennemin üzerine sırat köprüsü kurulur ve şefaati izin verilir. Bu uzunca hadis Bukhari ve Müslüm'de devayet edilmektedir. Kıyametin 10. kısmı sırat köprüsüdür. Sırat hesap ve mizandan sonra insanların üzerinden geçmesi için cehennemin üzerine kurulan bir köprüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu köprüyü Bukhari'de ayakların kayacağı bir yer diye tarif ederken, büyük sahabi i̇bn Mesud radıyallahu anh ise keskin kılıç ağzı gibi ince ve kaygan bir yer diye tarif etmiştir. Terhib Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh ise bana köprünün yani sıratın Kıldan ince ve kılıçtan keskin olduğu haberi ulaştı demiştir. Bu da Müslümlere rivayet edilmektedir. Cehennemin üzerine kurulan bu köprünün iki yanında kızgın demirlerden olup büyüklüğünü yalnız Allah'ın bildiği baş kısımları eğri sert ve keskin geniş çengeller vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları Arabistan'ın Necid bölgesinde yetişen sağdan dikenlerine benzetmiştir. Bu insanların dünyadaki amellerine göre kişilere musallat kılınır. Bazı insanlara hiç dokunmaz, bazılarının tırmalar ve dengesini bozar, diğer bazılarını da yakalayıp bırakmaz ve altındaki cehenneme yuvarlar. İnsanların tamamı mümin, kafir, salih, fasık, ayrım olmaksızın Nebi ve Resuller dahil öncelikle Ümmet-i Muhammed olmak üzere herkes Sırat Köprüsü'nden geçecektir. Bu esnada dünyada en çok ihlal edilen ve Allah katında değerleri çok büyük olan emanet ve rahim yani akrabalık bağı oraya gönderilir ve sıratın sağlı sollu iki yanına dikilirler. Dünyada hak dinin gereği olan amelleri yapıp sıratı müstakim üzere yani dostları yol üzere olan kimseler sırat köpüsü üzerinden ayakları kaymadan geçecektir. Bunlardan bazıları amelleri karşılığına şimşek gibi bazıları rüzgar gibi diğer bazıları kuş uçuşu gibi Kimisi iyi cins bir at gibi, kimisi insan koşması gibi, bazısı da normal yürüyüşle geçerler. Onları bu şekilde geçiren ise amelleridir. Bu esnada Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan düşkünlüğü ve merhameti sebebiyle köprü üzerinde dikilmiş ve ümmet için Allah'a niyazda bulunarak Rabbim selamet ver, selamet ver der. Nihayet kulların amelleri yetersiz kalır, bazıları yürümeye güç yetiremez ve ancak emekleyerek ve sürünerek geçer ve kurtulurlar. Bu dünyada sırat-ı müstakimden ayrılarak dinin gereklerini yerine getirmeyenler ise Allah'ın diledikleri hariç olmak üzere bu son günde köprüden geçemeyecek ve ayakları kayıp cehenneme yuvarlanacaktır. Bu harbe rivayet edildiği üzere o halde Allah'a sığınıyoruz. Hadislerde zikredilen bu sırat köprüsü üzerinden geçiş Kur'an-ı Kerim'de cehenneme uğrama şeklinde ifade edilmiştir. Meryem suresinde Sizden herkes oraya, cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbinizin üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Sonra biz mutlakileri yani sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız buyurulmaktadır. Bu ayet ile hadisler bir arada düşünüldüğünde ortaya çıkan şey Sırat köprüsü üzerinden herkes geçecek, bu geçiş oradan geçip kurtulan müminlerin cehenneme uğratılmaları olacaktır. Yoksa herkesin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Allahu Alem. Sıratı geçip ateşten ebediyen kurtulan müminlere, cennet ile cehennem arasında bir köprü üzerinde bekletilerek, dünyadayken aralarında meydana gelmiş olan haksızlıklar için kısas uygulanır. Haksızlıklardan arınıp tertemiz oldukları zaman, onların cennete girmelerine izin verilir. O müminlerden her birisi, cennetteki makamını, dünyadaki evinin yolunu nasıl biliyorsa... Ondan daha doğru bulur ve oraya varır. Muharir'de rivayet edildiği üzere. Kıyametin 11. bölümü Cennet ve Cehennem. Cennet, Allah'ın hoşnut olduğu kullar için hazırladığı nimet yurdu. Cehennem de isyankar kullar için hazırladığı azap yurdudur. Her ikisi de yaratılmış mahluktur. Şu anda mevcutturlar ve kendilerine girecek ahaliler için hazır hale getirilmişlerdir. Hem Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle hem de sünnette mütevatir hadislerle sabit olan ehl sünnetin inancı budur. Kur'an'dan delilleri görelim. Birincisi, Alimran İmran ve benzeri hadit hadid suresinde rivayet edilen bir ayet, Rabbinizin mağfiretine ve Allah'tan sakınanlar için hazırlanmış olup, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. İkinci ayet, yine Alimran İmran suresinde bir benzeri Bakara suresinde var. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Sünnetten delillere gelince bunlar oldukça çoktur. Bunlardan yalnızca birkaçını zikredelim. İlki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharri ve müsünde bildirildiğine göre şöyle buyurdu. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Ben salih kullarım için ahiret azı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyecek bazı nimetler hazırladım. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Davud ve Tirmiz'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurdu. Allah cenneti yarattığı vakit Cebrail'e şöyle dedi. Git cennete bak. Cebrail aleyhisselam gitti ve cennete baktı. İlâh akır. Hadisin devamında Allah ateşi cehennemi yarattığı vakit Cebrail'e şöyle dedi. Ey Cibril git cehenneme bak. Cebrail aleyhisselam gitti ve cehenneme baktı. şekli hadis devam etmektedir. Üçüncü delil ise gene Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şehitlerin ruhları bazı yeşil renkli kuşların içinde, kursağındadır. Onlar için arşta asılmış kandiller vardır. Onlar cennetten istedikleri yere uçarlar. Sonra da bu kandillere girerler. Dördüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nesai ibn-i Mace Muvatta'da rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. Müminin ruhu kendisinin dirileceği gün cesedine dönene kadar cennet ağaçlarından rızıklanan bir kuş gibidir 5.si Ebu Hureyre adiyallahu anh üstündeki bir hadiste şöyle dedi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik ansızın bir düşme sesi işittik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bu cehenneme atılan bir taştır 70 sonbahardan beri yani 70 yıldan beri düşüyordu Şimdi cehennemin dibine bulaştı. Altıncısı, Bukhari, Tirmizi ve İbn-i rivayet eden bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem Rabbine şikayet arz etti ve Ya Rabbi bir kısmım diğer bazı kısımlarım yiyor dedi. Bunun üzerine Allahu Teala ona iki defa nefes için izin verdi. Birisi yazın ve diğer de kışındır. Bu sebeple Yazın bulduğunuz en şiddetli sıcak onun hararetindendir. Kışın bulduğunuz en şiddetli soğuk ise onun zemherisindendir. Yedincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhar ve Müslümler ve edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır. Cennet ve cehennem ebedi olup yok olmayacaktır. Aynı şekilde cennet ehli ebedidir ölmezler. Cehennem ehlinden de ebediyen orada kalacak insanlar vardır Bu hususta da oldukça fazla olan delillerden birkaç tanesini zikretmek yeterli olacaktır Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala şöyle buyuruyor Bedbaht olanlar ateştedirler Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır Muhakkak ki Rabbin dilediğini yapandır Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bunlar tükenmeyen bir lütuftur. Hud suresi 106 ve 108. ayetler. Bu şekilde cennet ve cehennemin ebedi olduğuna dair oldukça fazla ayet vardır. Örneğin Bakara suresi 23, 39, 81, 82, 257, 275. Ali İmran suresi 15-116-136-198 Nisa suresi 13-57-121-122-169 ila ahir devam etmektedir. Buna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerde zikredilebilir. İlki Müslim ve Bukhari devletinden bir hadis Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme vardığında Ölüm alacalı bir koç suretine getirilir. Ve cennetle cehennem arasında yatırılarak kesilir. Sonra bir seslenici, ey cennet ahalisi artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi artık ölüm yoktur. Herkes bulunduğu yerde ebedi kalacaktır diye seslenir. Bu olay sebebiyle cennet halkının ferahı bir kat daha artar. Cehennem halkının hüzün ve kederi de bir kat daha artar. İkincisi, bir seslenici cennet ehline şöyle seslenir. Daima sıhhatli olacak ve ebediyen hasta olmayacaksınız. Daima yaşayacak ve ebediyen ölmeyeceksiniz. Daima genç kalacak ve ebediyen ihtiyarlamayacaksınız. Daima nimetler içinde hoş bir halde bulunacak. Ebediyen sıkıntı ve çetinliğe maruz kalmayacaksınız. Bu hadiste Müslümler'e bir edilmektedir. Şimdi sırasıyla ayet ve hadisler ışığında cennet ve cehennemi işleyelim. İlk kısım cennet. Cennetle ilgili önce ayetlerle cennet nedir ve nasıl bir yerdir? Devamında da ayetlerle cennet kimler için hazırlanmıştır? Son olarak da hadislerle cennetin özellikleri ve ondan manzaralar başlıklar altında bildiriler vereceğiz. Özellikle ayetler ile bildirilen cennetin özellikleri ve kimler kimler için hazırlandığı kısmında delilleri kitaba başvurmak üzere öğrenebilirsiniz. Delilleri tek tek okumayacağım. delilin çok olması sebebiyle. Ayetlerle cennet nedir ve nasıl bir yerdir? 1- Cennet, mümin ve muttakiler için mükafat olarak hazırlanmış, ebedi kalacakları bir meskendir. 2- Genişliği göklerle yer kadardır. 3- Orası güvenilir bir makamdır. 4- Altından ırmaklar akar. 5- Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup, yeşil renkli altın ve incilerle bezenmiş haldedir. 6- Cennette altın ve gümüş bilezikler Takılacaktır 7. Cennet ehli oraya Babalarından eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer 8. Cennette Hurilerden eşler vardır O huriler ki yeni bir Yaratılışla yaratılmış Bakire göğüsleri tomurcuklaşmış Yalnızca kocalarına bakan Ve onlara aşık Saklı inciler gibi iri gözlüğü Gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz Otağlar içinde ve tertemiz yaşıt sevgililer halinde olacaktır. 9 oranın yemişi de gölgesi de süreklidir. 10 berrak içene lezzet veren sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır. 11 çeşit çeşit meyveler vardır. 12 cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır. 13 cennette acıkmak ve susamak yoktur. 14 bahçeler ve üzüm bağları vardır. 15- Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar. Meyveleri kolayca koparılacak şekildedir. Onlar pınar başlarındadırlar. 16- Orada boş laf ve kötü söz işitilmez. Sadece selam işitilir. 17- Orada yorulmak yoktur. 18- Orada ölmek de azap görmek de yoktur. 19- Orada korku ve üzülme yok, sevme vardır. 20- Orada ne yakıcı sıcak görülür ne de dondurucu soğuk. 21. Bozulmayan sudan, sütten, şaraptan ve baldan ırmaklar vardır. 22. Çağlayarak akan sular vardır. 23. Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır. 24. Tertemiz, saçılmış inci gibi genç hizmetçiler, gılmanlar ve bildanlar vardır. 25. Kalplerden kin sökülüp atılmıştır. 26. Yiyecek ve içecekler Altın tepsi ve kadehlerle sunulur. 27- Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır. 28- Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. 29- Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük bir mülk görülür. 30- Allah'ın razı olması ise cennet ehli için en büyük nimettir. Ayetlerle cennet kimler için hazırlanmıştır? Bir iman edip salih ameller Allah'a ve رسولüne itaat edenler. 3. Muttakiler yani Allah'tan sakınanlar. 4. Görmediği halde Rahman'dan korkanlar. 5. Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelenler. Altı Namazlarında huşu içinde devamlı olanlar. 7. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirenler. 8. Zekatı verenler. 9. İffetini koruyanlar. 10. Emanet ve ahitlerine, sözlerine Riayet edenler 11- Günahlarından sonra tevbe edip Saliha amel işleyenler 12- Mallarıyla ve canlarıyla Allah yoluna cihad edenler 13- Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra dost doğru olanlar 14- Allah'ın gözetilmesini emrettiği akrabalık bağlarını gözetenler 15- Rablerinden ve kötü hesaptan Korkanlar 16- Rablerinin vecihini Yani yüzünü isteyerek sabredenler 17- Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık infak edenler. 18 kötülüğü iyilikle savuşturanlar. 19 ihlas sahibi kimseler. 20 hesap gününe inanıp tasdik edenler. 21 şahitliklerini dosdoğru yapanlar. 22 verdikleri sözü yerine getirenler ve 23 kendi canları istemesine rağmen yoksula, yetime ve esire yedirenler. Şimdi de 24 ayrı hadiste Hadislerle cennetin özellikleri ve ondan manzaralar başlığını okuyalım. İlki Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği Müslüm Bukhari hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım. Allah'ın sizleri bu sözlerle bilgilendirdiği şeyleri bir yana bırak. Bir de bunlardan başka onun sizleri muttali kılmadığı bir şey vardır ki o en büyüktür. İkincisi gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadistir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu ve Tirmizi ile rivayet eden bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Allah cenneti yarattığı vakit Cebrail'e şöyle dedi git cennete bak. Cebrail aleyhisselam gitti cennete baktı sonra geldi ve Ey Rabbim izzetine yemin olsun ki cenneti kim işitirse muhakkak ona girer dedi. Sonra Allah onu yani cenneti zorluklarla donattı. Akabinde de ey Cibril git cennete bak buyurdu. Cibril aleyhisselam gitti cennete baktı sonra geldi ve Ey Rabbim izzetine yemin olsun ki ona kimsenin girememesinden korktum dedi. Üçüncüsü Enes bin Malik radiyallahu anh'ın Bukhar ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır. Dördüncüsü Dene Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın Müslüm'de rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ve cehennem münakaşa ettiler. Cehennem ben mütekebbirlere yani büyüklenenlere ve mütecebbirlere zorbalara tercih olunum dedi. Cennette niye bana insanların ancak zayıfları hakir görülenleri ve acizleri görüyor dedi. Allah cennete sen benim rahmetimsin. Ben seninle kullarımdan dilediğimi rahmet ederim buyurdu. <gülüyor> Beşincisi Sehbin Saad Es Sa'idi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Bukhari ve i̇bn Mace'de ayette altına alınmış bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cennetten bir kamçı kadar yer dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır Altıncısı, Genessehl bin Sad radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhari ve rivayet ettiği Nebi sallallahu aleyhi ve bildirilen şu hadis Cennette sekiz kapı vardır bunların içinde bir kapı reyyan diye isimlendirilir Buradan cennete yalnız oruçlu olanlar girer. Onların sonuncusu o kapıdan girince artık o kapı kapanır ve onlardan başkası oradan giremez. Yedincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve Bukhar ve Müslim'de bulunan bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim Allah yoluna çift sadaka verirse cennet kapılarından Ey Allah'ın kulu bu kapı sana daha hayırlıdır diye çağrılır. Çok namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse reyyan kapısından çağrılır. Sadaka ehlinden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Sekizincisi Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve İbn-i ve Tirmiz'de bulunan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz ki o dereceden en yücesi Firdevs ve en faziletlisi Firdevs'tir. Arş muhakkak ki Firdevs'in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs'ten çıkıp akar. Bu itibariyle siz Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. <gülüyor> Dokuzuncusu Enes bin Malik radiyallahu anh'tan imayet edilen Bukhari'de kayıt altında olmuş bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın dünyaya çıkmış olsaydı muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. Elbet o kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Onuncusu saat bin Evi Vakkas radiyallahu anh'ın rivayet ettiği Tirmizi'de kayıt bir hadistir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette olan nimetlerden bir tırnağın taşıyacağı kadar bir şey görünmüş olsa gökler ve yeryüzünün dört tarafı arasındaki her şey muhakkak süslenirdi. Cennet ehlinden bir kişi baksa da bilezikler görünse güneş yıldızların ışığını silip yok ettiği gibi o da muhakkak güneşin ışığını silip yok ederdi. 11. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadistir ki tirimizde kayıtlıdır. Ya Resulullah, cennetin yapısı nedir diye sordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bir kerpici gümüşten, bir kerpici altından, harcı keskin kokulu miskten, çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zafirendandır. 12. gene Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan ve Tirmizide kayıtlı olan hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cennette gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur. 13. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen Müslim ve Bukhari hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şüphesiz cennette öyle bir ağaç vardır ki onun altında bir süvari yürüyüşü çok süratli, talimli, iyi cins bir at ile yüz sene yürüse yine onu bitiremez. 14. On Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhari ve Tirmizi'de kayıtlı olan bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halise şöyle buyurdu İki cennet vardır ki bunların kapları ve içinde bulunan şeyler hep gümüştendir Diğer iki cennet daha vardır ki bunların kapları ve içinde bulunan şeyler de altındandır Adın cennetindeki cennetlerle Rablerine bakmaları arasında Allah'ın vecihinin üzerindeki büyüklük ridasından başka bir şey bulunmayacaktır On beşincisi Halise bin Vehb el Huzayi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Buhari ve Müslim'de kayıtlı olan şu hadistir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dikkat edin ben size cennetlik olanlara haber veriyorum zayıf olup zayıf görülen her kimse 16.sı Usami bin Zeyd radıyallahu anhümadan rivayet edilen Buhari ve Tirmiz'de kayıtlı olan şu hadistir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ben cennetin kapısı önünde durdum oraya girenlerin çoğu fakirler idi Zenginlik sahipleri alıkonulmuşlardı. Onyedinciği Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen Müslim ve İbn Vâcid'de kayıtlı olan hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennet ehlinden olup da dünyada en çetin ve meşakkatli hayat süren kişi getirilir ve cennete bir daldırılışla daldırılır. U takiben ona ey Adem oğlu, sen hiçbir çetinlik ve sıkıntı gördün mü? Sana herhangi bir sıkıntı ve zorluk uğradı mı diye sorulur. O da hayır vallahi Yarap bana asla sıkıntı uğramadı ve asla şiddet görmedim der. 18.si Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve Tirmizide bulunan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli cennete kılsız, bıyıkları yeni terleyen, yaratılıştan sürmeli 30 veya 33 yaşında olarak gireceklerdir. On dokuzuncusu Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği Müslim'e ve kayıtlı bulunan bir hadistir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o hadiste şöyle buyurmaktadır. Her kim cennete girerse naz ve nimet içinde hoş halde olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve çetinlik sabit etmez. Elbiseleri eskimez, gençliği bitmez. Yirmincisi Suhay radiyallahu anh'tan e, rivayet edilen ve Müslüm'de Tirmizli i̇bn Mace ve Ahmet bin Hamel'in Müslüm'de kayıtlı olan bir hadistir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yunus suresi 26. ayet olan amelini güzel yapanlar için güzel mükafat ve dahası vardır ayet hakkında şöyle buyurdu Cennet ehli cennete girdikleri vakit bir seslenici sizin için Allah katında bir vaat vardır diye nida eder Onlar da Allah bizim yüzlerimiz ak etmedi mi bizi ateşten kurtarmadı mı bizi cennete girdirmedi mi derler melekler evet diye cevap verirler mütakiben Allah ile cennet ehli arasında hicab perde kaldırılır Allah'a yemin ederim ki Allah cennet ehline kendisine bakmasından daha sevgili hiçbir şey vermemiştir 21.si Ebu Hureyre Bukhari ve Müslim'e kayıtlı olan şu hadistir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cennete ilk girecek zümrenin yüzleri ayın 14. gecesindeki sureti gibi parlaktır Onların ardı sıra girecek olanlar ise semadaki en keskin ışıklı büyük yıldızın parlaklığı üzeredirler. Sonra cennetler bunların ardından birçok menziller ve derecelerdir. Onlar cennette bevletmez yani işemezler, pislik ve dışkı çıkarmazlar, sümkürmezler ve tükürmezler. Onların cennetteki tarakları altındır, terleri misktir, bu udu Hint ududur. Onların her biri için iki zevce vardır ve zevceleri hurul iğindir. Bunlardan her birinin kemiğinin iliği letafetinden dolayı etinin üstünden görünür. Onların ahlakı bir tek adamın ahlakı üzeredir. Vücutları da ataları Adem'in uzunluğu üzeredir ki o 60 zira yaklaşık 30 metreydi. Cennetlikler arasında ihtilaf ve düşmanlık yoktur. Onlar sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. 22. Abdullah bin Kays radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhar ve Müslim'de kayıtlı bir hadistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhakkak cennette mümin için içi boşaltılmış bir tek inciden bir çadır vardır. Onun boyu 60 mildir yani yaklaşık 110 kilometre. Onun her köşesinde mümine mahsus birçok ehiller vardır ki diğerleri onları görmezler. Mümin kişi onları dolaşıp ziyaret eder. 23. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen ve Müslim'le kayıtlı bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz cennette bir çarşı vardır ki cennet ahalisi her cuma günü oraya gelirler. Mütakiben şemal rüzgarı yani kuzeyden esen yağmur rüzgarı eser de onların yüzlerine ve elbiselerine en güzel koku nevilerini serper. Bundan da cennet ehlinin güzellikleri artar da artar. Güzellikleri artmış olarak kendi ailelerinin yanına döner. Aileleri Vallahi sizlerin bizden sonra güzelliğiniz daha da artmış derler. Onlar da ailelerle... Vallahi sizler de öylesiniz. Anla olsun bizden sonra sizin de güzelliğiniz artmış derler. 24. ve sonuncusu i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen... Bukhari'de ve İbn-i kayıtlı bulunan hadistir ki... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ateş ehlinin cehennemden son çıkacak ve cennet ehlinin cennete son gelecek olanını biliyorum. O kimse cehennemden emekliye emekliye çıkar. Yüce Allah ona git cennete gir buyur. O kimse cennete varır, ona öyle bir hayal gelir ki cennet dop doludur. Dönüp Ya Rab ben cenneti dop dolu buldum der. Allah yine git cennete gir buyurur. O kimse cennete varır, cennet ona yine dop dolu gibi hayal ettirir. Dönüp Ya Rab ben cenneti dop dolu buldum der. Allah ona Git cennete gir. Dünya kadar ve dünyanın on misli kadar yer senindir buyurur. Okul, sen yegane menik olduğun halde benimle alayım ediyorsun yahut bana gülüyor musun der. Vallahi Resulullah'ın gerideki dişleri belirinceye kadar güldüğünü gördüm. Sahabiler arasında cennet ehlinin en aşağı menzil sahibi işte o kimsedir denilirdi. Cehennem. Cehennem'i de cennet gibi önce ayetlerle cehennem nedir ve nasıl bir yerler Daha sonra ayetlerle cehennem kim için hazırlanmıştır? Son olarak da hadislerde cehennemin özellikleri ve ondan manzaralar şeklinde 3 kısımda işleyeceğim. Ayetlerle incelediğim bölümde ayetleri okumayacağım. Kitaba başvurabiliriz. Ayetlerle cehennem nedir ve nasıl bir yerdir? 1- O yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir ki Küfre karşılık olarak azap edilen yerdir. 3- Kafirlerin derilerinin pişirildiği yerdir. 4- Katmerli azaptır o ateş. 5- Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanların azap yeridir. 6- İrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir. 7- Her taraftan ölüm geldiği halde ölünemeyen yerdir. 8- Yedi kapısı vardır ve her kapıdan bir grup girecektir. Dokuz, inim inim inlenen ve bir şey işitilmeyen yerdir. On, ateşten elbiseler vardır. On bir, kaynar su ile karınlar ve deriler eritilir. On iki, demir kamçıları, topuzları vardır. On üç, ve kaynaması uzaktan duyulur. On dört, ehli yani oranlı halisi yok olmayı istediği halde yok olamaz. On beş, Ehli oradan çıkmak istediği halde çıkamaz ve geri çevrilir. 16- Ateş ehlinin yüzlerini yakar, onların suratları çirkin ve gülünç halde bulunur. 17- İnsanlar dünyaya tekrar geri dönmek için yalvarırlar ama tüm yalvarmalar boşa gider. 18- Orada döşekler ve örtüler ateştendir. 19- Ehlinin üstlerinde de altlarında da ateşten tabakalar vardır. 20 hiçbir veli, dost ve yardımcı yoktur. 21 Zalimler için bir fitne olan zakkum ağacı orada yetiştirilmektedir. 22 Tumurcukları yani meyveleri, şeytanların başları gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı zakkum ağacı yenir ki o maden eriği gibi suyun kaynaması gibi kaynar. 23 Son zakkumun üzerine susamış develerin suya saldırışı gibi kaynar sular içilir. 24 orada içecek olarak kaynar su ile beraber irinde tattırılacaktır. 25. Ehli boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile sürükleneceklerdir. 26. Ehlinin gömlekleri katırandandır ve yüzlerinde ateş bürür. 27. Azap olarak ehlinin başlarına kaynar su dökülecektir. 28. Bekçileri iri gövdeli, sert tabiatlı ve Allah'ın emrettiğini yapıp baş kaldırmayan meleklerdir. 29 Bekçi meleklerin sayısı 19'dur. 30 Serinlik ve içilecek bir şeyin tadılamayacağı yerdir. 31 Ne severten ne de açlığı gideren kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur. 32 O kıyamet günü ortaya getirilecektir. 33 Tame Allah'ın tutuşturulmuş tırmanıp kalplerin üstüne çıkan ateşidir. 34 Ehli uzatılmış sütunlara Bağlanmış vaziyette üzerlerine ateş Kapatılacaktır 35. Orası ne kötü bir döşektir 36. Çok kötü Bir konaktır 37. Oranın azabı ve cezası Azaltılmaz 38. Orada rahat yüzü görülmez 39. Azabı Çetin ve süreklidir 40. Dolmayan çok geniş Bir yerdir 41. Öfkesinden çatlayacak gibi olur 42 ve sonuncusu o insanlık için en büyük uyarıcı musibetlerden birisidir. Ayetlerle cehennem kim için hazırlanmıştır? 1. Allah'a ortak koşanlar. 2. Kafirler. 3. Allah'a ve Resulüne asi olanlar. 4. Ahireti inkar edenler. 5. Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek yüz çevirenler. 6. Allah'a ibadetten yüz çevirenler. 7 kitabı ve rasullere gönderileni yalanlayanlar 8. Allah yolundan alıkoyanlar 9. Kıyamet saatini inkar edenler 10. Cehennemi yalanlayan fasıflar 11. Din yani hesap gününü inkar edenler 12. Büyüklük taslayanlar 13. Ölçüyü taşıran müsrifler 14. Büyük günah işlemekte direnenler 15. Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar 16. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunu harcamayanlar 17. Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler 18. Allah yolunu eğip bütmek isteyenler 19. Zalimler 20. Azgınlar 21. Dalalet üzere olan atalarını takip edenler 22. Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler 23. Namaz kılmayanlar 24. Yoksulu doyumayanlar ve 25. İyip Batıl ve boş işlerle uğraşanlar Hadislerle cehennemin özellikleri ve ondan manzaralar İlki Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Ebu Davud ve Tirmiz'de bulunan bir hadisdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah ateşi yarattığı vakit Cebrail'e Ey Cibril git cehenneme bak buyurdu Cebrail aleyhisselam gitti cehenneme baktı Sonra geldi ve ey Rabbim İzzetine yemin ederim ki cehennemi kim işitirse onu asla girmez dedi. Allah cehennemi çekici şeylerle donattı. Sonra ey Cibril git ona bak buyurdu. Cibril aleyhisselam gitti cehenneme baktı sonra geldi. Ey Rabbim izzetine yemin ederim ki hiçbir kimse dışarıda kalmadan hepsi cehenneme girer diye korktum dedi. İkincisi Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhari müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cehennem nefsin arzularıyla Kuşatılmıştır Üçüncüsü Ebu Hureyre Radiyallahu anh'dan rivayet edilen Bukhari ve Müslim hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Siz Adem oğullarının yapmakta olduğunuz şu dünya ateşiniz Cehennem ateşinin Yetmiş yüzünden bir parçadır Sahabiler Ya Rasulallah, Vallahi dünya ateşi muhakkak kâfi gelir dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine 69 derece daha fazla kılındı. Bunların her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir buyurdu. Dördüncüsü Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhari, Tirmizi ve İbn-i bulunan bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem ateşi Rabbine şikayet arz etti. Ya Rabbi bir kısmım bir kısmını yiyor ben kendi kendimi yiyorum izin ver dedi. Allah da ona iki defa nefes vermesi için izin verdi. Bir nefes kışın, bir nefes yazın. Bulduğunuz en şiddetli sıcak onun hararetinden, en şiddetli soğuk da zemherisindendir. Beşincisi Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhari hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydi. Bilal radıyallahu anh'a öyle ezanı için serinlik vakte bırak buyurdu. Biraz sonra yine serinliği bekle. Ta tepelerin gölgeleri arkalarına dönünceye kadar buyurdu. Sonra namazı serinliğe bırakınız. Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurdu. Altıncısı Utbe bin Gazvan radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tirmizi'de Kocaman bir kaya cehennemin kenarından aşağıya bırakılır. Cehennem çukuruna 70 sene iniş yapar ve yine dibine varamaz. Utbe Gazvan, radıyallahu anh şöyle devam etti. Ömer radıyallahu anh şöyle derdi. Cehennem ateşini sık sık hatırlayın. Onun sıcaklığı şiddetli, dibi derin ve kamçıları demirdendir. Yedincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet eden Müslüm hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem ve cennet münakaşa ettiler. Cehennem ben mütekebbirlere, büyüklenenlere ve mütecebbirlere yani zorbalara tercih olunum dedi. Cennette niye bana insanların ancak zayıfları Hakir görülenler ve acizleri giriyor dedi Allah Azze ve Celle cehenneme de Sen benim azabımsın Ben seninle kullarımdan dilediğimi azab ederim Her birinize de dolusu vardır buyurdu Fakat cehenneme girince dolmak bilmez Nihayet Allah Azze ve Celle ayağını onun üzerine koyar O da yetişir yetişir der İşte o zaman cehennem dolar ve bazısı bazısına düzülür 8.'si Harise bin Vehb el. 8.'si Harise bin Vehb el Huzeyri radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhar ve Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le işittim şöyle buyuruyordu. Dikkat edin. Size ateş ehlinin de haber veriyorum. Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir. Dokuzuncusu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Tirmizi hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kıyamet günü cehennemden bir boyun çıkacaktır ki onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacaktır. Diyecektir ki ben üç kişiye tayin edildim. Her inatçı zorbaya, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet eden her insana ve canlı resmi ve heykeli yapan musabbirlere. Onuncusu Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen Bukhari ve Tirmizi hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Lakin ateş ehli ateşe girmeye emrolunmuşlardı Ben cehennemin kapısı önünde de durdum oraya girenlerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm 11.si Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet eden Bukhari hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allahu Teala ey Adem buyurur Adem hemen cevap olarak buyur Ya Rab, tekrar tekrar icabet eder ve her emrini yerine getirmeye daima hazır olurum her hayır senin iki der. allah Teala ateşe girecekleri halk arasından çıkarıp gönder der. Adem aleyhisselam, Ya Rab ateşe gireceklerin müktahı ne kadardır diye sorar. allah Teala her bin kişiden 999'udur diye cevap verir. 12. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen Müslim ve İbn-i hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerden dünya ahalisinin en nimetli ve en refahlısı olan kimse kıyamet gününde getirilir ve ateşe bir daldırılışla daldırılır. Sonra ey oğlu, sen hiçbir hayır gördün mü? Sana herhangi bir hayır uğradı mı diye sorulur. O kul hayır vallahi yarabb der. On üçüncüsü Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhari ve Müslim hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Tebari ve Teala cehennemliklerin en hafif azaplısına Dünya ve dünyadaki her şey senin olsa şu azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verir miydin buyurur Okul evet fidye olarak verirdim der Bunun üzerine Allah sen Adem'in sülbündeyken ben senden şimdi göze aldığın bu fedakarlıktan daha kolay bir şey istemiştim Bana hiçbir şeyi ortak kılmamanı istemiştim Zannediyorum şunu da söyledi ben de seni ateşe girdirmezdim. Fakat sen bana ortak kılmaya devam edip durdun buyurur. 14. Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edilen Bukhari ve Tirmizi hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim şöyle buyuruyordu. Şüphesiz kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif hazaplısı iki ayağının altının çukurlarında iki ateş parçası bulunan birisidir ki bunların sıcaklığından dolayı onun beyni bakır tencere ve Kumkum adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır. 15.si Semure bin Cündep radıyallahu anh'tan rivayet edilen Müslüm hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ateş onlardan kimini iki topuğuna kadar yakalar, kimini dizlerine kadar yakalar, kimini beline kadar yakalar ve kimini de boyuna kadar yakalayıp yakar. On altıncısı Ebu Hreyre radıyallahu anh'tan rivayet eden İbn-i Maci hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem ateşi Ademoğlu'nun secde yeri dışında kalan bedenini yer. Allah cehennem ateşine secde eserini yemeyi yasaklamıştır. On yedincisi Nusami bin Zeyd adıyallahu anhmadan rivayet edilen Bukhari hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde bir kişi getirilir ve cehennemin içine atılır da orada onun bağırsakları derhal karnından dışarı çıkar. Sonra o kişi bağırsaklarının etrafında değirmen eşeğinin dönüşü gibi döner. Bunun üzerine cehennem ahalisi o kişinin başına toplanırlar da ey falanca senin bu halin nedir? Sen bize dünyadayken iyiliği emreder ve bizleri kötülükten sakındırmaz mıydın derler. O evet ben size iyiliği emrederdim fakat onu kendim yapmazdım sizleri kötülükten sakındırırdım ama onu kendim işlerdim diye cevap verir. 18. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen Müslim ve Buhari hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemde kafirin iki omuzunun arası süratli bir süvari yürüyüşüyle üç günlük mesafedir. 20. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen diğer bir hadis. Bu da Müslim, Tirmiz ve İbn-i hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kafirin dişi yahut Köpek dişi Uhud dağı gibidir Deresinin kalınlığı da Üç günlük mesafedir Gene bu Hureyre Radıyallahu anh'tan rivayet edilen 21.si ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Buyurduğu ve tergib ve Bulunan şu hadistir Eğer şu mescitte yüz bin Yahut daha fazla kişi olsa Aralarında da cehennem halkından birisi Bulunup nefes alsa Nefesinin sıcaklığından mescit ve içindekiler yanardı. 22. .si, Abdullah bin Haris radiyallahu anh'dan rivayet edilen Terbub ve Terhib'de Ahmet bin Ahmel'in Müslüm'den ve Taberani rivayetlerinde bir hadise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cehennemde deve boyunu kalınlığında yılanlar vardır. Onların soktuğu kimseye 70 sene acısını çeker. Orada katır gibi akrepler vardır. Onların soktuğu kimselerde de 40 sene zehrin etkisinden kurtulamaz. 23. ve sonuncusu ise Enes bin Malik radiyallahu anh'tan ribadet edilen Bukhari hadisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir kavim kendilerine cehennem ateşi dokunduktan sonra simaları kırmızımsı siyah bir renkte olarak cehennemden çıkacak ve cennete girecekler de cennet ehli bunlara cehennemlikler diye isim vereceklerdir. Kıyamet ile ilgili bahsimizin 12. ve son kısmı şefaat idi. Bu kelimenin manası isteme, vesile olma, birinin başka birisi için hayır ve iyilik istemesidir. Kıyamet günü için bahsedilen şefaatin manası ise, kendisine şefaat yapma izni verilenlerin, şefaat edilmesine razı olunanlar hakkında Allah'a dua etmeleriyle sıkıntılı hallerinden kurtulmalarıdır. Şefaat, Allah katında şefaat eden kimsenin makamını ve değerini açığa çıkarmak için olur. Yüce Allah, duasının ardından o kimsenin dua ve isteğini kabul eder, ve onun itibarı bu şekilde ortaya çıkar. Şefaat, Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an ve sünnette gelen delilleri yeri gelince zikredeceğiz. İcma hususuna gelince, ümmetin tamamı kıyamet günü şefaatin söz konusu olacağında hemfikirdir. Ancak hariciler ve mutezile günahkarlara şefaat edileceğini kabul etmemektedirler. Buna delil olarak da, müşrik ve kafirler hakkında indirilmiş bazı ayet ve hadisleri göstermekte şefaat hususundaki diğer açık delilleri görmezlikten gelmektedirler. Halbuki bu yaklaşım ehli sünnetin menheci olan herhangi bir meselede hüküm verilirken onun hakkındaki tüm sahih deliller bir arada değerlendirilerek hüküm verilmesi kaidesine aykırıdır. Oysa ki onların itiraz edip kabul etmedikleri bu meselede günahkarlara ve cehenneme girmiş olan müminlere şefaat edileceği ve o şefaatle oradan çıkarılıp cennete dahil olacaklar hakkında mütevatir derecede hadisler mevcuttur. Şefaat Allah'ın kendi mülküdür. Şanı yüce ve eksiklikten uzak olan Allah'ın mülkünde kimsenin zerre kadar tasarruf yetkisi yoktur. Nitekim Zümer suresinde allah Teala de ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur buyurmaktadır. Bu böyleyken Allahu Teala mahlukatından razı olduklarının şanını yüceltmek ve merhameti sebebiyle kullarına bir ikramda bulunmak için şefaat mekanizmasını kurmuştur. Bu mekanizma içinde iki sınır getirmiştir ki bunlardan birincisi şefaat edecek olandan razı olması ve ona şefaat için izin vermesi. Nitekim Taha suresinde o gün Rahman'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerin şefaati dışında şefaat fayda vermez buyurmakta. Bakara suresinde ise göklerdeki ve yerdeki şeyler onundur İzn olmaksızın onun katında kim şefaat edebilir buyurulmaktadır. İkinci sınır ise kendine şefaat edilecek olan tevhid ehli kişiden de razı olması ve ona şefaat edilmesine izin vermesidir. Çünkü Kur'an naslarıyla sabit olduğu üzere müşriklere şefaat fayda vermeyecektir. Nitekim Sebe suresinde onun katında şefaat ancak kendisine izin verdiği kimselere fayda verir buyurulmakta. Necm suresinde göklerden nice melekler vardır ki onların şefaati ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere onun izin vermesinden sonra fayda verir Buyurmakta. Enbiya suresinde ise melekler Allah'ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaat edemezler buyurmakta. Müddessir suresinde de Sa' cennettedirler mücrimlere şöyle sorarlar sizi Sagara ateşe sürükleyen nedir onlar biz namaz kılınlardan değildik Yoksullara yedirmezdik. Dalalete dalanlarla beraber dalar ve din yani hesap gününü de yalanlardık. Nihayet bize ölüm geldi derler. Şefaat edenlerin şefaati bu kâfirlere fayda vermez Buyurmaktadır. Öyleyse gerek geçmişte gerek günümüzde ve gerekse gelecekte put ve kabirlere ibadet ederek dini ve dini kaideleri inkar ederek gayri İslami düzenlere inanarak ve benzeri şekillerle dinini yıkan kafir ve müşriklere şefaat asla fayda vermeyecektir. Ancak tevhid ehli kimseler büyük günah işlemiş de olsalar şefaatten istifade edeceklerdir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tergı ve terhip, müslim, tirmizi ve benzeri aziz sitaplarına rivayet bir hadisinde şöyle buyuruyor. Şefaatime ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi eş koşmayanlar nail olacaklardır. Bukhari ve Ahmet de rivayet eden bir başka hadiste ise şefaatimle kıyamet günü insanların en mutlusu olacak olan İçinden gelerek ihlasla La ilahe illallah diyen kimsedir buyurmakta. İbn-i Mace Tergib ve Terhib ve Taberan'daki bir hadiste ise şefaatim her Müslümanadır buyurmakta. Son olarak da Ebu Davud ve i̇bn Mace gibi hadis kitaplarında rivayetinden şu hadisiyle bitirelim. Şefaatim ümmetimin büyük günah sahipler nedir buyurmaktadır. Şefaat sahipleri Birincisi Allahu u Teala Mahlukattan kendisine şefaat izni verilenlerin tamamı şefaat ettikten sonra rahmet edenlerin en merhametlisi ve cabbar olan Allah melekler şefaat etti, nebiler şefaat etti, müminler de şefaat etti. Geriye sadece erhamur rahimin olan yani benim şefaatim kaldı buyurur. Akabinde dünyadayken hiçbir hayır yapmamış ve simsiyah kömüre dönmüş olan bir kısım insanı bir kabza kabzalayarak ateşten çıkarır ve hayat nehrine atar. Onlar reyhan tohumlarının çabucak çıktığı gibi biterler ve beyaz, parlak, inciler gibi nehirden çıkarlar. Bunların boyunlarında halkalar vardır. Cennet ahalisi bunlar için işte bunlar işlemiş oldukları hiçbir amelleri, geçmiş hiçbir hayır ve haseneleri olmadığı halde Allah'ın cennete girdiği azalttıklarıdır derler. Onlara gözünüzün görebildiği ve onunla beraber bir katı daha sizindir denilir. Muharri ve Müslümanların rivayet edildiği üzere. Her ne kadar Şeyhülislam rahmetullahi aleyh, Allah bazı kavimleri şeffatsiz olarak fazlı ve rahmetiyle ateşten çıkaracaktır demişse de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az önceki sahihain yani Bukhari ve Müslümler rivayetinden hadiste bizzat Allah'ın şefaatinden bahsetmiştir. Şefaat sahiplerinin ikincisi meleklerdir. Daha önce geçen bazı ayetlerde de görüldüğü gibi, Meleklerin bazılarına şefaat izni verileceği ve onların da Allah'ın razı olup şefaat edilmesini izin verdiği kimselere şefaat edecekleri bildirilmektedir. Bu ayetler için Enbiya suresi 28 ve Necm suresi 26. ayetlere bakılabilir. Az önce geçen hadisteki Allah azze ve celle'nin melekler şefaat etti sözü de meleklerin şefaat edeceklerine delillik etmektedir. Şefaat sahibi olan üçüncüsü nebilerdir. Yukarıdaki hadiste geçen Nebiler şefaat etti sözü. Nebilerin şefaat edeceklerinin delildir. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre Allah tebari ve teala kıyamet günü Adem aleyhisselama zürriyetinden 110 milyon kimseye şefaat ettirir. Bu terhib ve terhibde ve rivayet edilmiştir. Yine İbrahim aleyhisselam kıyamet günü Rabbim evladımı ateşte yaktın deyince allah Teala şöyle buyurur. Kalbinde zerre miktarı veya arpa miktarı iman bulunanları ateşten çıkarın. Bu rivayette tergib ve terhibde i̇bn i̇bn mevcuttur. Bildiğimiz kadarıyla Allah'ın, meleklerin, nebilerin ve müminlerin yapacakları şefaat yalnızca ateşe girmiş olup bir müddet orada kalan tevhid ehli kimselerin oradan çıkarılarak cennete girdirilmeleri şeklinde olacaktır. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen şefaat yetkisi ise çeşitlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus şefaat çeşitleri. İlki şefaat uzma dediğimiz büyük şefaat. Bu aynı zamanda ilk şefaattir. Bu şefaat kulların mahşer sahasında toplanması yani haşir bahsinde de anlatıldığı gibi insanlar bekleme alanında mevkıfta kendileri hakkında hüküm verilmesi için bekledikleri zaman hukuk bulacaktır. Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa aleyhumusselam insanlardan gelen bu şefaat talebini bir sonraki Nebi'ye havale edecekler. Sonra insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp taleplerini ileteceklerdir. O da gider Rabbinden şefaat etmek için izin talep eder. Akabinde şefaati kabul edilir ve hesap başlar. Buhar ve Müslüm'de teferruat olarak rivayeti geldiği üzere. Bu şefaat aynı zamanda ayet ve hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verileceği bildirilen övülmüş makam anlamında makam Mahmud'dur. Bu da İsra suresinde Bukhari'de ve Tirmiz'de rivayet edilmiştir. Aleyhisselatü vesselama verilen şefaat çeşitlerinin ikincisi hesapsız cennete gireceklere yapılacak şefaattir. Resulullah aleyhisselama Allahu Teala tarafından şefaat izni verildiğinde Ya Rabbim ümmetim Ya Rabbim ümmetim der. Bunun üzerine ona Ey Muhammed ümmetinden kendilerine hesap sorulmayacak olanları cennet kapılarının sağ kapısından girdir. Onlar diğer kapılardan girme hususunda da insanlarla ortaktırlar buyurulur. Bu ve müslümanı ise. Hesapsız cennete girecek olanlar kendilerine rukya yapılmasını istemeyen, bedenlerini dağlamayan, uğursuzluğa inanmayan ve yalnızca Rablerine dayananlar olup sayıları bir rivayete göre 70 bin kişi, diğer bir rivayete göre ise 70 çarpı 70 bin yani 4 milyon 900 bin kişidir. Ve ilaveten Rabbimizin tutamlarından Üç tutam yani avuç miktarıdır. Aleyhissalatü vesselam'a mahsus şefaat çeşitlerinin üçüncüsü cennetliklere cennete girmeleri için yapılacak şefaattir. Müminler hesaptan sonra kendilerine cennet yaklaştırıldığında cennetin kapılarının açılması için sırasıyla Adem, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselama başvururlar. Her birisi onları bir sonraki nebiye gönderir. Nihayet Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler ve o da ayağa kalkar ona izin verilir. Tirmizi İbn-i ve Ahmet'te rivayet edildiği üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapısını vuranların cennette şefaat edeceklerin ve şefaati kabul edecek, edileceklerin ilkidir. O müminlerle beraber cennet kapısına gelir kapıyı çalar ve aşılmasını ister. Cennet bekçesi sen kimsin diye sorar o da Muhammed'im der. Onun üzerine bekçi yalnızca sana açmaya emri Senden önce hiç kimseyi açmadım der. Müslim Tirmizi İbn-i Maci rivayet edildiği üzere. Aleyhissalatu vesselama mahsus dördüncü şefaat çeşidi bazı cehennemliklerin azabının hafifletilmesi için yapacağı şefaattir. Sahabe tarafından Ebu Talib'in hayattayken Nebi'yi müşriklerden korumasına karşılık ona ne gibi bir faydası olduğu sorulduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in topuklarına kadar ateşte olduğunu, ona şefaati olmasaydı ateşin en derin çukurunda olacağını bildirmiştir. Bu rivayette Bukhardevi Müslüm'de gelmektedir. İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh bu şefaat türünün cehennemden tamamına değil de yalnızca Ebu Talib'e mahsus olduğunu söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olan şefaat çeşitleri bunlardır. Bu şefaat çeşitlerinde onun dışındakilerin yetkisi yoktur. Onun beşinci bir şefaat etkisi daha vardır ki onunla diğer şefaatçilerle beraber ortaktır. O da cehenneme girmiş günahkar kimselere yapacağı şefaattir. Günahkar tevhid ehlinden cehenneme girenler Allah'ın dilediği bir millet orada azap gördükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şefaat eder. Allahu Teala ona izin verir ve bir sınır koyar. Onun üzerine o bir kısmı insanı ateşten çıkarır ve cennete girdirir. Sonra tekrar şefaat eder, kendisine izin verilir ve sınır konulur. Bu olay dört sefer devam eder. Bu şekilde kalbinde hardal tanesinden çok daha az iman bulunan kişiler şefaatle ateşten kurtulur. Sonuncu da Rabbine ateşte Kur'an'ın hapsettiği ebedi cehennemler dışında kimsenin kalmadığını söyler. Bukarebe Müslüm'de çeşitli tariklerle rivayet edilen hadiste bildirildiği üzere. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ile Ateşten çıkıp cennete girecek olan bu insanlara ise bukhari Tirmizi ve i̇bn macede Macerde bildirildiğine göre Cehennemlikler denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapacağı bildirilen şefaat çeşitleri bunlardan ibarettir. Bazı alimler onun iyilik ve kötülükleri eşit olanların cennete girdirilmesi Cennetliklerin oradaki derecelerin arttırılması Cehenneme girdirilmesi emrolunmuş bazılarının Oraya girdirilmemesi hususlarında da Şefaat edeceğini söylemektedirler. Ancak bu üç maddedeki şefaat iddiaları ya zayıf delillere dayandırılmakta ya da hakkında hiç delil bulunmamaktadır. Zaten bunu iddia edenler de delil zikretmemektedirler. Biz de bu hususta konuşmamayı ve Allah en iyi bilir demeyi tercih ediyoruz. Şefaat sahiplerinin dördüncüsü ise müminlerdir. Şefaat sahiplerinin dördüncüsü olan müminlerin sırat köprüsünü geçip en büyük korkudan yana emin olduklarında cehenneme düşen imanlı kardeşler hakkında yapacağı şefaattir bu bahis. Onların ateşe düşen kardeşler için Allahu Teala'ya yalvarmaları dünyadayken haklarını almak için yaptıkları mücadelelerinden daha şiddetli ve isteklidir. Onların kendileriyle beraber namaz kılan, oruç tutan, hacceden ve her türlü hayır işleri yapan kardeşleri olduklarını dile getirerek onlar için şefaat talep ederler. Bunun üzerine Allahu Teala izin verir ve onları kalbinde zerre miktar iman bulunanları çıkarmalar için 3 ya da 4 sefer ateşe gönderir. Bu da Bukhari ve Müslim'e bize bildirilmektedir. Müminlerden bazılarının şefaati hakkında özel deliller de vardır. Bunların ilki sıddıklar yani doğru söyleyen yakinen tahsik edenlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat etmesinden sonra sıddıkları çağırın denilir. Sıddıklar gelir ve dilediklerine şefaat ederler. Ahmet, Tergüme, Terif, bezlar, Ebu Yala. İkinci kısım şehitlerdir. Sıddıkların ardından Nebiler çağrılır. Daha sonra da şehitleri çağırın denilir. Şehitler gelir ve dilediklerini şifa ederler. Az önceki dipnot. Diğer bir hadiste de şehidin Allah katında 6, bir rivayete göre 7 hasletinin olduğu. 1. Kanının dökülen ilk damlasıyla günahlarının affedileceği, 2. Kendisine cennetteki makamının gösterileceği, 3. Kabir azabından korunacağı, 4. En büyük korkudan emin olacağı, 5. Başına çok değerli taşlarla donatılmış bakır taç giyileceği, altı 72 huri ile evlendirileceği ve yedincisi akrabalarından 70 kişiye şefaat çıkılacağı bildirilmektedir. Bu rivayette Tirmizi, İbn Mace, Ahmet ve Buharî'de mevcuttur. Bunların dışında isim verilmek sizin Muhammed'ten Muhammed'den birinin şefaatiyle, ile Temim oğullarından daha kalabalık kimselerin cennete gireceği, nebi dahi olmayan birinin şefaatiyle ile Rebiya ve Mudar kabileleri kadar kimsenin cennete gireceği ve birilerinin 2-3 kişiye şefaat edeceği de çeşitli hadisle, kitaplarına bildirilmektedir. Şefaat sahiplerinin beşincisi ise bazı salih amellerdir. Oruç ve Kur'an'da kıyamet günü dünyadayken bu ibadetleri çokça yapanlara şefaatçi olacaklardır. Tergib ve Terhitte, Müslim, Ahmet bin Anbel, Mücemi bir ve Sahih-ül Cami'de rivayet edildiği üzere. Hatta Allah-u Teala cehennemde en son çıkacak kişiye git cennete gir dünya kadar ve onunla beraber on katı yer senindir buyurur. İşte cennet ehlinin en aşağı menzil yani yer sahibi bu kimsedir. Bukhari ve Müslim'de daha önce kaynağı bildirilen şekilde bildirildiğine göre. Hulasa mahşer sahasında Allah'ın dilediği kadar beklendiği anlam kalbine zerre miktarı iman bulunan en son kişi cehennemden çıkana kadar Yukarıda bahsi geçenler tarafından şefaat söz konusu olacaktır. Bu reddedilemeyecek kesin naslarla sabittir. Kalbinde iman olmayan müşrik, kafir ve münafıklara gelince onlar için şefaat edilmesi söz konusu olmayacaktır. Geçen deliller buna yeterince delillik etmektedir. En son şefaat tamamlandıktan sonra ise ölüm sırat köprüsünün üzerine alaca bir koç suretinde getirilerek boğazlanır, öldürülür ve cennet ile cehennem ahalesine hitaben Artık ölüm diye bir şeyin söz konusu olmadığı, ebediliğin olduğu ilan edilir. Bu olay üzerine cennetlerin sevincine sevinç, cehennemden üzüntüsüne de üzüntü eklenir. Çünkü artık hiç kimse bulunduğu yerden çıkmayacak, çıkamayacaktır. Yani cennet ehli sonsuza kadar o nimet yurdunda bulunmaya, cehennem ehli de sonsuza kadar o azap yurdunda bulunmaya devam edecek. Dünyadayken herhangi bir mahlukattan şefaat talebinde bulunmak ise caiz değildir. Yani şefaat ya Resulallah, ey falanca, ey filanca bana şefaat et denilmez. Bunun yerine Allah Azze ve Celle'ye şefaatçilerin şefaatine müstahak olan kullardan olmak için dua edilir. Son olarak ahiret gününün teferruatını bilmenin ve ona iman etmenin faydalarından birkaçını zikredelim. Birincisi, kişinin ahiret gününün tafsilatı hakkındaki bilgisi arttıkça bu güne olan imanı da artar. İkincisi, bu hususta elde edilecek gerçek bir bilgi insanın önüne korku ve ümit kapılarını açarak günahlardan uzak durmaya ve sakınmaya cennet ve nimetleri gibi arzulanan şeyleri elde etmek için de bütün gücüyle çaba sarf etmeye sevk eder. Üçüncüsü, kul bunlarla Allah Azze ve Celle'nin İyi ve kötü ameller karşılık vermedeki lütuf ve adaletini öğrenir. Böylece ona layıkıyla hamd etmeye gayret eder. Rabbimiz Azze ve Celle'den şefaati hak sahibi kullardan olmayı, o olmazsa da şefaatçilerin şefaatine layık kullardan olarak cehenneme hiç girmeksin cennetine girenlerden olabilmeyi niyaz ediyor ve bunu ondan Esma-ül Hüsna'sı ile istiyoruz. Amin.